Malum bir yerimiz vücudumuzda herhangi bir yer kesildiği zaman oraya kendimiz müdahale ettiğimiz zaman yara bandı vesaire şeyler sarıp sarmalıyoruz. Yara bandını kaldırdıktan sonra altında kalan yapışkanlar gusle mani teşkil eder mi demişler hocam? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Şimdi her Müslümanın şunu bilmesi lazım. Abdest alacaksınız veya gusle edeceksiniz. Hı hı suyun deriye ulaşması icap eder. Zaruret hali hariç. Evet. Zaruret hali nedir? Mesela bir yeriniz kanadı. Siz onu bantla kapattınız. Açmanız mümkün değil. Açtığınız takdirde o yara azacak, iyi olmayacak vesaire. O türde bir rahatsızlık ise ne yapıyorsunuz? Bant orada kalıyor. Kalan açık bölgeleri yıkıyorsunuz. Evet. Veyahut zaruret şöyle olabilir. Bir adamın mesleği boyacılık, yağlı boyacı. Ee, devamlı boyacılıkla iştigal ediyor. E zaman zaman bir tarafları boya oluyor. Bu adamın her an o yağlı boyayı çıkarıp da abdest alması, gusletmesi mümkün değil. Bunlar zaruret halleridir. Evet. Ee, ancak böyle bir zaruri hal yoksa e, diyelim bant e, artık çıkacak, e, yara iyileşti çıkardığınızda geride bir takım kalıntılar oluyor. Ancak bunun deriden çıkarılması o kadar zor değil. Yani Çok zorlanarak evet. çıkacağınız bir şey değil. Dolayısıyla bir Müslüman yara bantı kullandı. Sonra bunu çıkardı ise abdest almadan önce yahut gusletmeden önce o kalıntıları ne yapması lazım? Gidermesi gerekiyor. Evet. Aksi takdirde Böyle bir hal zuhur etmişse, mesela abdest almış ama e, orada bir takım kalıntılar olmuş ve bunu tespit etmişse yapacağı şey o kalıntıları giderip o bölgeyi sadece yıkamak olacaktır. Yahut gusül abdesti almıştı, o banttan bir takım kalıntılar gördü. Yapacağı şey tekrar banyo yapmak değil. O kalıntıların olduğu bölgedeki e, yeri temizlemek suretiyle tekrar yıkayacak Böylece hem abdest hem de gusül sahih olacaktır. Evet.